Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri Nefsi mutmainle bu üç mertebede olan nefsin, emmare, levvame ve mülhimenin izahını ayrıntılara girmeden tamamladık. Bundan sonra izah edebileceğimiz kadarıyla, Nefsi mutmainneyi açıklayacağız. İzah edebileceğimiz kadarıyla diyoruz. Çünkü akıl bu makamı idrak etmekte acizdir. Onu kuşatamaz. Aklın idrak edemediğini dil nasıl ifade edebilsin? Biz yine de mümkün olduğu kadarıyla anlatalım ki nefsi emmarede olanlar nefsi mutmainneyi özelsinler. Hak teala nefsi mutmain ne makamında olanları sabıkun diye sıfatlandırır. Nefsi mülhime ehlinden üstün olmalarının sebepleri şunlardır. Nefsi mutmain ne ehli dünyaya itibar etmez. Onun eğlencesine aldanmaz. Cennetin eğlence, zevk ve sefasına, buri, gılman ve vildanlarına güvenmez. Daha yaşarken nefslerini kötü sıfatlardan temizleyip dünya ve ahiretin nimetlerinden vazgeçerler. Gönüllerinde sadece dostun muhabbeti olur. Oraya bu muhabbeti yazarlar. Zira bunlar nefsi de karar kılarlar. Bedenlerini dünya güzelliklerinden mahrum bırakırken nefslerine dünyevi lezzeti haram ederler. Bunlar hayvani sıfatlarla sıfatlanmazlar. Üzerlerinde beşeriyete ait özelliklerin zerresini dahi taşımaz, bunu silerler. Can aynalarını zehirli suyla toprak kılıfından çıkarıp dostun cemalini seyr ile kendilerinden geçerler. Şarabı la yezali'den tatlı tatlı içip mest ve hayran olurlar. Öylece âlemde yürürler. Bu kendilerinden geçen ehlin bir hali var ki dille tarif edilemez. Her şeyleriyle kendilerinden geçerek yokluğa ulaşır, dostun bekasıyla beka bulurlar. Tarife gelebilecek bir nitelikleri kalmaz. Dile ve yazıya gelebildiği kadarıyla söyleyelim ki taliplere fayda versin, onların şevkini arttırsın. Böylelikle dost yolunda bahadırlık edip, pervane misali aşkın mumunda kendilerini yaksın, fani vücutlarını baki kılsınlar. Ebu Talib el-Mekki anlatıyor. Hak ala Hazreti Davud aleyhisselama buyurdu. Ey Davud, devamlı cenneti istersin, fakat bana aşık olmayı unutursun. Hazreti Davud aleyhisselam sordu, Ya Rabbi, sana aşık olanlar kimlerdir? Hak Teâlâ şöyle buyurdu, Gönüllerini her türlü bulanıklıktan uzak, saf ve berrak tutanlar bana aşıktırlar. Bunların gönülleri muhabbetimle yanar. Nasıl dilersem kudretimle gönüllerini öyle döndürürüm. Aşıklarımın gönlünü rızamdan yarattım. Gönüllerinin yollarını başkasına kapattım. Ey aziz kardeş! Hak teala aşıklarından nefsin isteği giderilmiştir. Onlar, insanların maksat edindikleri şeylerden uzaktırlar. Her iki cihanda da Allah'tan başka hiçbir şeyi istemez, bunu maksat edinmezler. Allah Celle Celaluhu'nun ismi dışında hiçbir zevk ve eğlenceleri yoktur. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Huzur ve sükun bulur. Ayet-i Kerimesi onların bu hususiyetini açıklar. Zira bunlar cezbe aleminde kalmışlar. Sevgiliden başkasına meylleri yoktur. Görünürde, Halkla beraber oturup gezerler. Fakat mana aleminde, iki cihandan da ötede seyran ederler. Daha da ötelere yükselip, süluk ederler. Mahşuk, mahbub ve muratlık makamına yetişir, geri dönüp sohbete çıkarlar. Oradan ayrılıp, insanlık alemine gelirler. Bu, şehlik makamıdır. Çıktıkları makamdan geri dönmeden, Şeyhlik makamına erilmez. Cenabı Hakk'ın dileğiyle geri dönüp sohbet eder, halkı şeriat dairesinde irşad ederler. İnsanları Allah'a ulaştırmak adına kılavuzluk ederler. Onların görünüşü ibadet, taat, zikrullah ve güzel huylarla nurlanır. Maneviyatları da nurludur. Hakk'ın sevgisinde karar kılmışlardır. Gönülleri Allah sevgisiyle öyle doludur ki, cihanın mutluluğu ve şikayetinden el çekerler. Allah'ın sevgisinden başka hiçbir şey gönüllerine girmez. Allah'ın has kullarının gönüllerine hakkın kalıbı derler. Allah'ın dostlarının kalpleri sınırsızdır. Hak Teâlâ, hadisi i Kudsî'de böyle gönül sahipleri için şöyle buyurur. Yer, gök, arş ve kürsülere sığmadım. Hepsi bana dar geldi. Ancak mü'min ve muttaki kulumun gönlüne sığdım. Bu öyle bir gönüldür ki, benden başka her bir şeyden arılmıştır. Haşa! Hak Teâlâ, mekandan münezzehtir. Ve şerefli zatı bir şeye dahil olmaktan uzaktır. Sığarım diye buyurması, kimin gönlünde benden başka bir endişe varsa, onun gönül aynası saflaşıp, benim cemalimi gösteremez, manasına gelmektedir. Bu konuda söz çoktur. Ancak burası yeri değildir. Sözü uzatıp da maksattan uzaklaşmayalım nefs Mutmainne'ye açık hitap geldiğinde şöyle denir. Ey benim rızamla, zikrimle ve ibadetimle karar kılmış nefs! Ey gönlü bütün arzulardan kesilmiş, sadece beni arzulayan nefs! Ey dışını güzel ahlakımla bezemiş nefs! Gel Rabbine! Ben seni dünya zindanına, dışını ibadet nuruyla süslemen ve gönlünü de benden başkasına bağlamaman için gönderdim. Muradımı yerine getirdin. Haydi, huzurumuza gel artık. Bundan sonra başka bir yere yakışmazsın. Biz seni Cemalimizin nuruyla şereflendirip süsleyelim. Bu Rabbani hitap nefsi mutmainne ehline olur. Bu hitaba muhatap olan talip İlahi huzura çağrılır. İnsan, Ancak bu hitaptan sonra, Hakiki ve asıl insan olur. Ey aziz! Allah onları çağırdığından, Aşıkların canları, Daha yaşarken, Bedenlerinden ayrılıp, Dostlarına gider. Açık hitap, Kimilerine hayattayken gelir. Fakat bunu ifşa etmez, Kimseye söylemezler. Bu sır, Dünyadan göçerlerken ifşa olur. Nitekim Allah ondan razı olsun İbni Abbas vefat ettiğinde sevgili bir kuş gelip cenazesine katılır. Böylesi bir kuşu gören olmamıştır. Bu kuş bir süre bekledikten sonra uçup gider. Bunun hikmetini kimse anlayamaz. Allah ondan razı olsun İbni Abbas'ı kabre koyarlar. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Ayet-i Kerimesi okunur, kimin okuduğu anlaşılmaz. Nefsi mutmainnenin iki sıfatı vardır, biri raziye, diğeri marziye. Cennette iki kısımdır, biri cenneti umum, diğeri cenneti hastır. Cennet-i umumda yemek yiyip içmek ve benzer diğer zevkler vardır. Cennetin bu kısmı, oraya girmeye hak kazanan emmare, levvame ve mülhime ehli içindir. Cennet-i has ise, Hak Teala'nın didarına aittir. Ayet-i Kerime'de, Cennetime gir, denilen yerdir burası. Buraya girecek has kullar, Nefsi i mutmainne ehlindendir. Cennetin bu kısmında, kavuşma, buluşma ve müşahede vardır. Burada, yemek yiyip içmek gibi zevkler olmaz. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Allah, dünya işleri için namazı terk edenlere, kabirlerinde, Cehenneme açılan yetmiş kapı açar. Yine rivayetlerde nakledildiğine göre Allah Celle Celaluhu Hazreti Davud Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Ey Davud! Zikrim beni hatırlayan ve zikredenler içindir. Cennetim bana itaat edenler içindir. Yeterliliğim bana güvenip tevekkül edenler içindir. Dostluğum, beni arzulayanlar içindir. Verdiğim nimeti arttırmam, Bana şükredenler içindir. Ben de, muhsinler, Çok iyilik yapanlar içinim. Bu konuda, bir söz daha var. Onu da, meşayih buyurmuştur. Bu dünya hayatında, iriciyi hitabını bilmeyen, Ve bunun zevkini duymayanlar, Salih amelde bulunamadıklarından, Ahirette de imanın zevkini asla bulamazlar. Yine de her şeyin doğrusunu Allah bilir. Anlayacak olanlar için nefsi mutmainne ehlinin hallerine dair anlatılanlar yeterli olacaktır. Anlatılmamış olan da bir mürşid-i kâmilden öğrenilebilir. Bu konuda daha fazlası haber verilmemiştir.